Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <gülüyor> <gülüyor> En çok burasını seviyorum Oktay ben bunu Ördüm ördüm ördüm <gülüyor> Kapı sesleriyle beraber özellikle <gülüyor> en sevdiğim kısım bu <gülüyor> Vallahi günaydın sevim Bunu çalacağız Günaydın sen ee, dedim Fahir Ben tamamlayayım Gili dinleyicilerimiz Sevgili dinleyicilerimiz Doli <gülüyor> <gülüyor> pardon Pardon Hemen şey pardon yapıyorum. bir geçebilir miyiz? Bir saniye. Bir müsaade edin. Bir saniye. Hanım. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha 26 Aralık 2014 Cuma. Ne diyorsunuz? Aa bugün yılın son cuması. Vallahi Oktay doğru söyledin ya. Değil mi? Şu doğru. Ben de bir mi? tarttım da dün onu kaçırdık. Yılın son perşembesi. Ne kaçırdık? Temeli. Ama bugün Bugünden sonra yılın son günleri. Ama bir gün mesela bir gün önce de yılın son çarşambası deseydik saçmalamış olurduk çünkü yılın son çarşambası önümüzdeki çarşamba değil mi Oktay? Evet çarşamba olmaz değil mi Faiz. bugün bugün yılın son cuması değil mi Oktay? Bugün yılın son cuması evet, herkes ona göre. Son cumanızı e, 2014'ün son cumasını doya doya, siyat, doya dolu dolu diri diri ve iri iri yaşayın diyorum. Bir şey soracağım. Sor canım. Ee, öncelikle A stüdyosundaki e, bir A -stüdyosu... yoklama yap, yapıyorum şöyle kabaca içimden bir yoklama yapıyorum. Evet. Ee, sınıfın yarısı yok. Vallahi neredeyse. Hocam işte yıl sonu olunca böyle arkadaşlarımız rapor alıyorlar. Rapor alıyorlar ondan dolayı herhalde arkadaşımız egemen arkadaşımız e, rapor aldı hocam. Raporlu mu? Ee... Hani raporu gelmedi. Velisi getirecek hocam. <gülüyor> Velisi mi getirecek? Velisi veya vasisi. Niye sana, niye sana soruyorum onu da bilmiyorum yani. Vallahi tabii benim üstüme zimmetli ya o çünkü. Hakikaten ama aynı stüdyoyu paylaşıyorsunuz sonuçta. E, aynı havaisi oluyoruz yıllarca aynı değil mi? <gülüyor> ben stüdyo olmasının yeni bir avantajı. Yani işte buraları bir sessizlik, bir soğukluk, bir şey kapladı. Arkadaşımız olsaydı böyle mi olurdu? Sıcacık olurdu, ımlı ımıl olurdu. Birbirimize sokulurduk. El, el cehizlerimizi ısıtırdık. Apışaralarımızı da ısıtırdık. E, Doğan'ın kanunu bu faiz. E, aşkın kanunu diye de güzel bir eserimiz var. İsterseniz Doğan'ın kanunundan sonra onu da çalalım. Tamam çal. Hatta istersen onu canlı çalalım. Tabii. Çünkü bugün kan kanununu... şeyi de getirirsen enstrümanlarını da getirmişsin gördüğümüz can... kadarıyla. Ee, kanunu mu getirdim. Getirdim. <gülüyor> getirdim. Vallahi ben kanun çalmak istiyorum. Çok kırdı demezseniz. Saçmalama ne, ne Ama yeşil çok genç diye şey yapmak istemiyorum. Yani çok kanun için. Genç. Kanun. Bir Vallahi de, bir de aslında var ya Fahir tam sana yani sana çok uyan bir şey. Neyime duruma. uyuyor? Kanun coşkun'a. Ay Oktay. Yani o vıttı vıttı vıttı vıttı var ya. Ay vallahi hakikaten ya. O tam yani. böyle hiç en acıklı şarkılarda bile o yaptığın zaman böyle bir değişik bir ruh haline şey yapabilirsin diyebilirsin, sokabilirsin yeni yani. yani arkadaşım ee, arkadaşımın abisi, babası bu işlerle uğraşırdı. Hatta, bu işlerle değil? E, işte yani, enstrüman mı yapardın? Enstrüman yapardım. ve Türk Sanat Düzü'yle hmm. Tahir Aydoğdu. Aa, Tahir Aydoğdu ağ... arkadaşın babası mı? Abisi. Abisi mi? Tabii tabii. Gültekin hmm. Aydoğdu da babasıydı. İlkokul arkadaşımın. Onların evine gittiğimizde böyle bakardım kanunlar. Gültekin Aydoğdu da kanun tabii. sanatçısı değil Aynı mi? Aynı zamanda şef. Onlarda bir kez daha burada böyle e, Asyaminör. Asyaminörle tanıdık Tahir Haydoğlu'ydu. Sonradan gördük ki ne kadar büyük bir değerli bir isim tabii. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Şimdi hemen böyle gözümde canlandı. O zaman bilemedim Oktay. Dalındaymışım da haberim yokmuş. Şimdi Ta Ara Tahir Haydoğlu'yu tanıyormuş varsan. nereden biz o zaman şey kadar adam Böyle bakıyorduk. Onla da mı abi seninle yaş farkı çok fazla? Yok çok fazla değil. Biraz var. Yo bayağı var. Biraz ve bayağı arasındaki ince çizgide. Yani sohbet etme imkanı oldu mu? Onda da mesela o kanunun coşkusu Yok, sohbet, var mı? Sohbet. Çünkü çalarken öyle bir... oldu da ben öyle bir şey hissetmiyorum. Gayet böyle yaptığına son derece hakim. hakim. Haza beyefendi. Yani beyefendi beyefendi çalıyor gerçekten. Evet. Yani bildiğim kadarıyla... Bildiğim kadarıyla... Hiç zaman... öyle ben yaptığını görmedim. Ya benim Hayal iblis oldu. zamanlarıma denk geliyor Oktay. O, o zaman onun çözümlemesini yapacak düzeyde değil. Anladım. Gerçi şu anda da onun çözümlemesini yapacak düzeye gelemedim maalesef. Demek <gülüyor> ki yıllar Anladım. bana bir şey kazandırmış mı? Bakıyorum. Hayır. Elbette ki hayır. Hadi o zaman güzel bir kanun. 2015'te kanun çalmak senin listende olsun. Hedefim hayır. olsun. To do listimi yapıyorum Vallahi sevgili yap. dinleyiciler. Hadi siz bir de, de to Bir numarada kanun. Ama diyorum kanun mu? Yoksa başka bir şimdi mesela senin verebilir miyim seni çalmayı istediğin Tabii canım. Enstrümanı. Ne ne sana uzatacağım sen. gibi sanki anlatıyorum. Alaylayayım ben, ben onu. Oktay da klarnet çalmak istiyor ben şimdi. De evet klarneti yazdım 2015'e. Süper ekip olmaz mıyız? Klarnet var, kanun var. İşte bir de keman lazım. Yok, keman değil de darbuka lazım. Kemal ben Asya gibi düşünüyorum. Bak. Hep Asya gibi düşünüyorsun, büyük düşünüyorsun. <gülüyor> yani, evet, Darbuka yani. gibi düşün. Darbuka gibi. Kim olsun. yakışır Darbukaya? Darbuka'ya kim yakışabilir? Koca kafasıyla. Kim? Kim? Yakışabilir? kim? Ona bakalım bence. Bakalım, düşünelim. Bakalım Darbuka. Benim şu an isim gelmedi. İlla acele edeceğiz diye bir kaide yok yani. Bence dinleyicilerimizden biri bile olabilir yani. Valla evet olabilir. O Açık zaman... kapıda bırakıyorum burada darbuka çalanma. Sorarız belki ilerleyen dakikalarda sorarız. Ya keman sorarız, veya darbuka deriz. Keman veya darbuka diye. Jamaica'ya gidelim ama Jamaica'da ortalık karıştı. Oo ya oralar şimdi ılıman ülkeler ya. Hı. Nasıl özeniyorum şu anda özellikle bu sabah itibariyle. Biraz yürüyüş yapmak durumunda kaldım da e, arabaya giderken. Soğuk, soğuk bir yere biraz var. soğuk geldi. Biraz soğuk geldi Jamaica falan deyince içim ısındı. Hep böyle tişörtle dolaşan bronz tenli adamlar geliyor gözümün önünde. Doğru. Uzun uzun bacaklı. Böyle şey saçlı. Ne saçlı deniyordu ona? Ee, Permalı diye isim geliyor Lüle. da değil. Lüle mi? Yok ya bunu bırakırsın da böyle böyle yaparsın ya. Bob Marley'in saçları da öyleydi ya Re Regi saçımı mı? Yok o regi Regici saçı. Saçı. ne deniyor ona? Regi rasta rasta. Rasta ha, ha rasta. Bir de rasta yapabilir miyim 2015'te? Jamaika'nın girişinde zaten rasta şey yapıyorlar sana. Veriyorlar. Yapıyorlar hayır. Ha, veriyorlar yapıyorlar Direkt yapıyorlar. Devlet şart koşmuş zaten. Nasıl mesela bazı yerlere gidince kılık kıyafetini belli şekilde yapmak zorundasın. Jamaika'ya gidince saçlar rasta olmak zorundaymış. Jamaika'ya hoş geldiniz diyor. mesela havaalanından gelirken. Hı -hı. Renkli renkli Hı -hı. ışıklarla. Bir tek devlet Hüseyin Bolt'a ayrıcalık göstermiş. Hüseyin Bolt... O rastla yapmadan gezebiliyormuş. Bir tek ona. Onu da özel izinle. Çe şey yapamamışlar, tutamamışlar, <gülüyor> yakalayamıyorlarmış. Ya yani geldimişler, tutamamışlar ama bir de Gençlik ve Kültür Bakanı var, Liza Hanım. Aa. Liza Hanna. Ee, Gençte bir hanım. E, Gençte bir hanım. Ee, sosyal medya hesabı üzerinden zannediyorum Twitter hesabı üzerinden bikini'li fotoğraflarını paylaşınca ülke karıştı. Ben onları gördüm. Şamika da değişti ya gördün mü? Gördüm. Nasıl öyle bikini'li fotoğraf dediği yani? Güzel bikini'li fotoğraf? fotoğraf olması dışında başka yani, bir yani bir rahatsız edici bir tarafın var daha doğrusu. Dışında da demeyeyim de yani tantriciler bizde mayolu fotoğrafıyla çıkmıştı hatırlıyorsan basında. Kendisi yani. mi koymuştu onu? <gülüyor> Kendisi özel Kendisi mi vermişti daha doğrusu? Hayır canım paparazziler çekmişti hatta bir havuzun içinde güneşleniyordu <gülüyor> da. Tamam. Havuz boş, havuzun içinde güneşlenmek suretiyle şey yapıyordu. Tamam. Gizli gizli şey yapayım diye. O zaman bile daha çok rahatsız olmuştum öyle söyleyeyim. Valla ben anlamadım burada neye rahatsız olunuyor. Bir de Jamaica... Bir gurur duyması lazım. En az ya. rahatsız olan ülke değil mi ya genel olarak yani? Yani bilmiyorum. Herhalde politikacıların Mayolu fotoğrafları Angela Merkel'den de Almanlar rahatsız olmuştu. Jamaica'nın biliyorsun yani şey... Jamaica'nın e, kum, kafası güzel olması lazım benim. Bizim, bizde yani nasıl mesela? Açık berrak olması lazım. Evet bizde mesela nasıl? Nane var mesela, tere var, dereotu var. Roka var. Roka var. Değil mi kahvaltılarda başka... biz bunları tüketiyoruz. Ne sayabiliriz? Biberiye var mesela. Biberiye. Şey diye de geçelim onun Yeşil soğan. Ee, yeşil soğan değil o da, mi? O da ot grubuna girer değil mi? O yok. O soğanlı gruba girer. So girmez mi yeşil yok, soğan? Yok soğanlı meyve. Tamam onu yani soğanlı... Maydanoz. Maydanoz değil mi? Başka nelerimiz Ondan olabilir? başka... Şöyle şeyi gözün önden geçir. Nane diyebiliriz. Dedin. Ana kokusu. Hı, ana diyelim. kokusudur. Ondan sonra tereyi söyleyebiliriz. ana kokusunun ne olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Kuzu kuzu. bizde nasıl bunlar var? Jamaika'da da kumsallarda satılan bu tip... Otlar var. Otlar var tabii ki. Çeşit çeşit şey, çeşit şey var. Ondan ben pek bir problem yok diye biliyordum. Jamaika'nın öyle bir rahatlığı var diye biliyordum. Ama Instagram hesabından paylaşmış. Eski de güzellik kraliçesiymiş şey. Ya gurur ee, ya Jamaika daha ne sahanda. ya. Vallahi gurur duyun ya. Vallahi. E... Hem güzellik kraliçesi bir de şey gibi de değil yani. İşte Angela Merkel'de Almanlar biraz şey yapıyorlar falan. Böyle ya şimdi söyledi iyiydi de böyle oldu biraz. Biraz. Biraz. Her şeyle gurur duyuyor, yaptıklarıyla gurur evet. duyuyor Almanlar ama bir taraftan da fizik konusuna gelince biraz orada şey yapıyorlar, ne yalan söyleyin biraz mahcubiyet Yaşıyorlar. Yo yine gurur duyan duyuyor Fahir. Tabii canım ona ben zaten gurur, hiç karşı duyuyor. gelmiyorum. O da bir gurur. Sen gurur duy ya. Gurur duyacağınız yere niye şey yapıyorsunuz? Jamaika'lı bakanın bikini fotoğrafları Jamaika'da ee, tartışma yarattı. Üç hafta önce bakanın regin maratonu adı şey verilen etkinlikten Üstüne sonra. Üstüne acaba bir bolero mu serseğe? Ya şey böyle yapayım? bir tartışma olabilir mi? Bir bakan ne kadar soyunabilir tartışması? Sen şimdi düşün sana Fahir Önç olarak soruyorum. Bakan olsan mı? <gülüyor> Hayır sen Allah'tan bakan olsan bakan bakan değil. Allah'tan bakan değilim ben çünkü... Ülkemizde bir bakalım ne kadar soğuyorsa rahatsız olursun. Ben ben üzerindeki ceketli çıkarsa rahatsız olur. <gülüyor> Ama burası Türkiye. <gülüyor> Mesela Jamaika'da olsa yani hiç rahatsız. Ne neyin, neyin nesinden ben rahatsız oluyor? Dona yani. kadar razıyım yani öyle söyleyeyim. Bir donun çıkmasına, yani don demeyelim, bikini altı diyelim ya da moya altı diyelim erkekse Or oraya kadar serbest bende yani serbestlediğim fotoğraflarını görsem rahatsız olmam. Vallahi yayında şimdi ayrıntılı soramayacağım ama çıkışta soracağım hangi bakanı gözünün önüne getirdin diye. Çünkü yanlış bakanları gözünün önüne getiriyor olabilirsin Fahir. Yanlış dediğim yani şöyle bir bir gözünün önüne getir. Balkon falan geliyor gözümün önüne. Böyle evin balkonu falan geliyor. Oradan ben rahatsız. Ben doli pardonu ayıp olsun istemiyorum Oktay. Burada benim bir nefes almam lazım. O zaman nefes al ben sana sorular soracağım. Herkes bir zihnini bir temizlesin. Düşünmeyin. Zihninizi temizleyin. Ondan sonra şey yapalım tekrar. Ondan sonra reklam falan filan var. Bir reklam boyunca hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Bir gün geliyoruz. Ama küçük söz vermeyin. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İlk gün bize salılar, günaydın epiniz, haftalı son iş gününün sabahında modern sabahlar radyonuzda espriler şakalar, taklalar ve sirbazlık numaraları. Bakın, Hop <gülüyor> Çok keyifli oldu vallahi. Vallahi beraber. taklayla girdin ha. E, Fak şeyler yapıyoruz işte bizde. Bizim de sporumuz bu. <gülüyor> Hoş geldiniz. Macera dolu bir gün. <gülüyor> <Adam> gülüyor> Nasıl sessizlik yaratabiliyorsun Ege? Ne o yapayım? Abi. Herkes bir tarafa bakıyor ya. Yaşlı, yaşlı <gülüyor> adamlar olunca oturması, <gülüyor> kalkması, bir şeye başlaması. zaman alıyor. En yaşlı Facebooklu roketlerden biri. Bize Aa. Amerikalı e, en yaşlı Facebook kullanıcısı, End Store, 114 yaşında. Hayatını kaybetti. Yapma yavu. Ee, 2013 yılında Facebook'a kayıt olmak isterken gerçek yaşını girememesiyle gündeme gelmişti. Daha ha, orada çıkmıyor rakam. Kaç ne çıkıyor Facebook'da öyle bir ne bileyim. Yani bir yere öyle bir kadar şey mi seçiliyor? Doğum tarihiniz falan diye yıl seçiyorsan ha, tamam, bir yere doğru. kadar. Evet 1905 yılına kadar sınırlıymış o dönem. Hı hı. 1900 yılında doğduğu için resmen ayrımcılık ya ırkçılık. Zaten özür dilemiş Facebook. Özür dilesey hemen açıyoruz diye. Bak. Yani 114 ben... yaşında izdi ölelim mi demiş Facebook'a. O zaman geçen seneydi 113 yaşındaydı. 2013 senesinde girmeye çalıştığı için 113 114 adet çiçek göndermiş Facebook yönetimi özür dilemek için. Çift çift hanefendiden. Çift sayıda çiçek kime gider? sevgili ölmek güzel oğlum cenazeye var? gider Cenaze. tek sayıda da gönderilir Aa, öyle bir şey mi var tabii ben çift sayıda çiçek hiç gitmez diye biliyordum nereye <gülüyor> cenazeye gider cenazeye gider mi tabii cenazeye gider o çelenklerdeki çiçekler çelenk çelenk o oradaki çiçekler hep çift mi çifttir çifttir tabii ya sayı istiyorsan tabii yani biraz zaman zaman alır ama yani öyle acılı bir ortamda da bir deli gibi Çiftir. çiçek sayan çiçek yani çiçekleri bir sayalım bakalım çiçek sayan adam pardon buraya tek... doğru mu göndermişler <gülüyor> Hmm. Ağlamayın şimdi çiçekleri sayın. Hemen meşgale olur kafa dağıtırız. Vallahi güzel tabi orada insanlar e, acıdan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne yapıyorlar çiçek sayıyorlar. E, o da bir şey işte meşgale oluyor onlara. Ne diyelim başımız sağ olsun nokta yani, sağ olsun, evet. yani nur içinde yatsın e, hanımefendi Vallahi 114 de iyi rakam. Ne yalan söyleyeyim hani kıskandıracak bir rakam korkunç yani korkunç rakamlar yani 900 insan böyle şimdi ben önüme bakıyorum te hey te hey te hey te hey te hey hesaplayamadım 2000, hala farkındayım 2073'ü vallahi 70 göreceksin artı 72'yi daha önüme iki, 13 daha koyacaksın wow. ne kadar kaldın değil de hangi yıl eşte şey ne yapsam. güzel 2071'i ben... göreceksin daha mutlu bir adam olabilir misin ya vallahi mi Oha kutlamaları düşünemiyorum şu anda. Acaba şeyle uzayla ilgili bir şeyler görür müsün Fahir 114? Çünkü aramızda 114'ü görecek olan. Benim belli yaştan sonra kim? hepimim. Aranızda bir kişi 114'ü görecek diye biri gelse bize. Evet. Sakalsız bir ama. Ha. öyle ak sakallı bir dede falan değil de böyle ha. bayağı iyi yiyimli bir adam gelse. Takım elbiseli falan. Onu bir, biriniz görecek 114 dese ben hemen sen olduğundan emin olurum onu. Vallahi maşallah. Yani maşallah. ben gebe benim gideyim mi? Senin kafandaki şey o mu? Hayır. Canım. Ege gebersin, gitsin de şu Fahri Ege'den alsın, Fahri'ye versin. Ay yok hiç istemiyorum Sen ya. Çocuklar bu konuya Aa, yok hiç girmeyin. Aa, adam... Hiç girmeyin. Vallahi Yine ben üzülürüm Kıyamam. Kıyamam ben size bana o kadar acı yaşatacaksınız istemem istemem çocuklar. Istemem. Neyi görür acaba? 100, hakikaten 2000 yaştan 500... sonra kafa zaten güzel olduğu için de bana her yer uzay olurdu. O yüzden hiç. Uzayla ilgili ben en çok onu merak ediyorum. 2080 2090'da böyle bir şey olacak i̇şte mı acaba? İşte en son bir şey gönderiyorlardı 10 yıl. Amerika gene gönderdi. Voyager mı? Bir şey Voyager çıktı işte, zaten. 10 mi? yıl sonra gelecek <gülüyor> ilk sonuçlar falan filan. Ya yani uzayla ilgili insan olduğunun yapacağı bizi heyecanlandıracak hareket işte Venüs'ün işte yörüngesinde Hava şehri kuralım falan gibi şeyleri. Ben ondan çok heyecanlanmadım. Okudum onu. Venüs'ün tepesinde değil mi? Asılı duracak şekilde. Asılı duracak. Koloni, insan kolonisi olacak da. Beni şey biraz heyecanlandırıyor. be Bey'i heyecanlandıramadık. Hayır, NASA'nın projesi mi? Yoksa bir bağımsız bir adamın projesi mi bu bilmiyorum da. Bağımsız adam projesi ne ya? Mars'ta doğacak ilk bebek. Mars'ta doğum. Ha ilk Mars'ta doğum. Ha, öyle bir şey var. E Mars'ta doğumdan önce Mars'ta bence ilk Mars'ta yapılmış çocuk diye de ben daha onu, o beni daha çok heyecanlandırır. O tabii bağımsız yerden bağımsız herkese heyecanlandırır da. <gülüyor> o yani Mars'ta doğan çocukla ilgili bir e, proje var. Ne Onuz hamile onu. gönderecekler? Evet orada doğacak. Ya ama o kadar sürede zaten yolda yapılması lazım. Evet tabii yavaş yavaş giderken sürer mi o kadar? Bakayım sürer oktay. Tabi canım bir yıl falan sürmüyor mu varsa Ne bir, bir yıl kenardan, daha fazla? Kenardan gidince. Ya bayağı topuklayıp gitsen yani kapı sonra direkt gaza bassan hiç mola hiç vermesen. Kontak kapamasan diyorsun. He, mola vermesen gene 2-2,5 iki, iki yıl benim hesaplarıma göre şey yapıyor. Tabi bu arada dinleyicilerimiz de gitmişler 2-2,5 i̇ki, iki metre deyince kalasların boyu insanın aklına geliyor 3-3,5 üç, üç metre. Ankara'da o kalasları görememişler hakikaten aşk olsun Bülent yani. Hakikaten insanların bütün Beklentilerini heveslerini kursaklarına 3, İsmail buçuk Saray sergisinden bahsediyorsun Evet İsmail Saray ben... Orada şey yapacağımız Bülent mi yoksa İsmail Saray mı? Ha İsmail Bülent'e Bülent güveniyor canım Yani Bülent'e diyor ben kaç kere dinledim Tamam İsmail'cim dedi Ben tam demek ki dinleyememişim <gülüyor> onu ya Orada diyor Bülent diyor Orada diyor 3-3.5 üç, üç metre olabilir diyor Bülent'e ha ha ha ha diye Resmen öyle yapmışlar Vaziyetlemiş İsmail İzim, Saray ne, ne yapsın demiş, Acaba Bülent duymadı mı? Çünkü Bülent'in duyup duymadığını veya anlayıp anlamadığını bilmiyoruz. Telefonun diğer tarafında yok. Ben anlıyoruz işte sergi sergiden fotoğraflar geldi. Hatta kimden geldi? Erdem Bey'den mi geldi? Evet. O baktım hani ben de göremedim yani. Acaba İstanbul. dedim kenara kıyıya bir belki şey oldu falan. İstanbul'daki sergisinde varmış 3-3,5 metre kalaslar. Ama 3-3,5 metre olabilir dediği zaman kalas illa da 3-3,5 metre olacak değil. Belki Bülent so abi bunu çok abartmayalım ne kadara kadar şey 3-3,5 metreye kadar ha, abartırız. Belki 3, Orada 3, kesildi. Ha. ama bence 1-1.5 bir, bir metrede de bağlayalım İlla, bunu ama hayır ama şimdi sen niye karışıyorsun kalasların boyu ne kadar olsun diye sormuş 3-3.5 üç, üç metre sen bana 1.5 metre kalas kesersen ben seni sinirlenirsin belki bir telefon görüşmesi daha var o da olur Bülent bence o dinlemelere diye. kesin girmiştir Fuat Avni yazar yarın öbür gün <gülüyor> ben sana söyleyeyim orada çıkar o o bir dinlemelerde bir şeyde bir benim şey olmuştur güzel insanlar kalaslar 1.5 metre oldu <gülüyor> benim tanıdığım İsmail Saray insanı e, değerli arkadaşı Bülent'i zaptu altına almaz Orada ne diyor 3-3,5 metre olabilir diyor Olacak demiyor Olacak diye bir şey Ama yok Ama o da şeyin beyefendiliğinden İsmail Saray'ın beyefendiliğinden bu, yani ha? Bülent ben ben olsam ben şey derim Bülent, Bülent. kalasların boyu 3,5 metre olacak Bir de bak orada yarım metre şey bırakmış ha. Zaten senin insiyetimle bıraktığı kısım vardı. Var, var yarım metre var 3-10 yap 3-05 yap 3-27 yap 3,5 yap Yahu 3-53 yap Sadece o şeyi dinleyebiliyor muyuz Zeki'ye? Sadece o, reklamı, sadece o reklamı. Ee, Çünkü yani çeşitli tartışmalar oldu yayınımızda fark etmiyorum. Maalesef dinleyemiyoruz. O zaman bu e, reklam bu gene, e, evet, kuşağında gene. dört gözle bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Başka neler olmuş? Başka ne başka şey neler Ben olamadım ki ya. Başka şey ne olacak? Dur ben sana söyleyeyim. Başka neler oldu? Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın davası var Kayseri'de. Hı hı. Biliyorsunuz yaklaşık yarım saat e, içinde başlayacak. Hatta az da bir süre kaldı. Eee Kayseri alındı. Dün Bir önceki neredeydi Oktay? Yani böyle Anadolu'yu geziyorlar mahkeme mahkeme. Yine başka bir yerdeydi. Yine başka bir. Emel Korkmaz annesi konuşmuş. Abdurrahman Uyan'a. Ee, Ali İsmail'den Eskişehir'den halkımızdan korktukları için davayı Kayseri'ye aldılar. Pek inanmıyorum adil bir yargılama olacağına demiş annesi. Annesinin açıklamaları. Ne olursa olsun hiçbir şey Ali İsmail'i geri getirmeyecek ama Allah'tan tek bir dileğim var. Oğlumu darp edenler, bu emri ben verdim diyenler, neden bu canlara kıydık diyerek vicdan azabı içinde yaşasınlar diliyorum demiş. Emel Korkmaz'ın ifadeleri. Bunlar. Mevbetle e, yargılanacak olan sanıklardan biri de e, rapor almış. O bugün orada değil. Pek çok kişi Kayseri'de ama o yok. Onun dışında karar günü diye pek çok şey var. Bu son duruşma değil değil mi? Daha Bugün karara bağlanması bekleniyormuş. Öyle mi? Evet. Onu da yıl sonrasına ertelenir. Yıl başından sonra ertelenir. 9.30'da başlayacak evet. dava. Hmm. Buradan da takip ederiz takip o edeceğiz, zaman. Takip edeceğiz, bakacağız, evet. aktaracağız. Şey bu arada olursa. bu davadaki sanık ifadeleri de hakikaten saçma sapan denilecek şeyler ve insanın daha da yüreğini acıtan şeyler. Çok gerilimli devam ediyor dava. sanıkların ifadeleri de salonu iyice giriyor. Son duruşmada bakalım nasıl olacak. Takip edeceğiz gün boyunca. Gazetelerden değil artık Twitter'dan falan takip etme şansı var. Dinleyicilerimizin buradan hatırlatalım. İsterseniz şöyle Bu yapalım. Bu saati de kapatalım. Bu saati kapatalım. Önümüzdeki saatte Modern Sabahlar'da yeniden buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar iyi kalpli insanlar. Modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Hepinize bir kez daha. Günaydın. Cuma sabahındayız. Yılı son programları bunlar. Bir 2014'ün genel değerlendirmesini yapmamış mı gazeteler? Ben kendi hazırladığımız dosyayı yine de unuttum. Çok sonu Allah sen vermeyecektim sana ya Vallahi seni. çok özür dilerim iki kadır uğraşıyoruz sabah toplantıları yapıyoruz hmm. şey yapıyoruz 2014'te toplantılar kaç tane editorial toplantı yaptık Ege kaç tane editorial toplantı yaptık kurban olayım sanaya Bu arada 2014'te sanatın üstüne senin bir şeyler çizdi onu Baştan ne? söyleyeyim mi dosyayı getirdiğiniz Ha 2014'te Sanat adlı dosyamızın mı? En çok üstünde uğraştığımız Biz dosya. Biz şey konuşuyorduk Ege sen yeni yılda yani 2015'te bir enstrüman çalmak istesen öğrenecek olsan. Biz enstrümanlarımızı seçtik. Biz seçtik. Ne zaman karar verdiniz ya? Ne, yarım Siz saat 45 dakikadır. Arabadayken <gülüyor> arabada dinlemedin mi sen? Başka radyoları mı dinledin? Tabii canım arabadayken neyi dinlediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ben arabada hiçbir şey dinlemiyorum ya genelde. Çünkü arabasının teybi çalışmıyor. Yo, böyle düşüncelerimle baş başa kalmayı Tamam işte arabanın teybi çalışmadığı için düşüncelerine Mec baş başa kalacağım. İğrenç, o... iğrenç düşünceler ya saçma sakın. Sabık Neyse, sabık biz yani düşünceler. O, o dönem o ara seçtik. Bugün. Yani, sen ne çalmak Merak ediyorum şu anda. Hani... Biz yönlendirmeyelim o yüzden söylemiyoruz. Evet. Yani ben bir şeyim vardı. O zaman sana başarılar... Canım. Sen... Hocamızı da ayarladık. 2014 dosyasını evde unutan adamsın. Kontrobazı nasıl taşıyacaksın, getireceksin, Ulusulmaz götüreceksin? ya kocaman şey. Unutmak değil, üşenmek. Bu bir, anda, de bir taraftan Google'dan şey var. diye düşünüyor. Hem sporumu yaparım. Ben de, bir kontrbas olaydı çalardım. Var mı? Yok. Yok. Ama seni o zaman bizim grubu alamıyoruz. Kusura bakmazsan. Biz Çünkü... ince sazlara yöneldiniz İnce saz mı? Hı -hı. Sensin ince saz medet. <gülüyor> darbuka, bir de kemanla üçümüz dolaşalım isterseniz. Vallahi ke keman değil de Bir ben... yaklaşık bir yaklaşık sonuç. Biz sana darbuka diye düşünmüştük ama ben kanunla. Darbuka ya da ben keman aslında sana güzel olabilir. Ben keman radyoda denedim de şey, radyoda da keman mı var? Ha. Nerede? Var. Niye Nihaberimiz yok stüdyosunda. Keman mı var radyoda? Sersersiniz çalayım size biraz. Aa, a, radyomuzda keman var, haberimiz yok. Ben belki şey de düşünüyordum. Yalan söylemeyeyim de orada tabii uç noktalarda olmak istemedim o kadar. Kemençe de çalmak istiyordum da şeyimde yok. Fıtratımda yok herhalde. Üçümüz birden başlayacaksak uyumlu şeylerle işte tam bir ince saz ekibi olalım beraber. İşte ben konuşalım. kanundayım Adam kanun seçti, faile. Nasıl doğaçlayacaksın masa masa kanunla? Masa Nasıl? mı? O kadar. Benim kafamda boş... şey vardı. Hangi ben. masa? masaya gidecek gibi... bir taraftan adamın kulağına klarnet üfleyecek. Ben öbür dandan dan, dan, darbuka vuracağım. Sen bahşişi alacaksın öbür masaya geçeceksin. Olur mu canım? Hayır. Oktay'ın klarnetine sıkıştıracaklar hep. Bahşişleri. Tamam sen kanunla nasıl yapacaksın? Abi ben altına tekerlekli sistem koyacağım. Masa gibi oturuyorum. Böyle What? ağzımla da yönlendiririm. Ağzınla mı? Ya o öyle ağzınla. Kanuni Stephen Hawking gibi. <gülüyor> Gibi. Ne? <gülüyor> Aa. <Al. gülüyor> Bugün bu aynısını yapmanın bir de olacağını biliyordum ben. Ama Çok yani. güveniyorsun çünkü sen aynısını yaparım ki diye. Yani yaparım. Var. Nereye gideceğim o zaman? Altıda tekerlekli sistem var. Ellerim dolu. Önümde kanun. Bubacan'la hafif, hafif ayaklarımla, düşünmedin de aya... ayak böyle böyle kaya kaya mı? O da olmaz. Altları çünkü onların fır döndü teker olduğu için. Aa bak cümbüş hem ucuz cümbüş alırız. O güzel olur. Cümbüş al. Alırız ne? Herkes kendi enstrümanını kendi getirecek. Sen keman al ya gel. Ya da bir büyüğünü al. Viyola. Yok ben cello, keman... Çello çello. Sevemedim ya. E, çok şey geldi Önünde bir çello tamamen çıplaksın. Darbukayı çok güzel çalın. Önünde bir çello tamamen çıplaksın. Benim önümde kanun tamamen çıplak. Oktayı düşün. <gülüyor> Elinde klarnet tamamen. <gülüyor> ben de bir çıplak. Valla öyle başladı öyle o zaman, o zaman oturayım bari ben. Oturarak çalınıyor mu klarnet? Çalınıyor tabii. Olur mu canım, basarsın şeyine basarsın. Neyine basarsın? <gülüyor> <gülüyor> Yara mı tuz mu basayım Fahir Diyaframına basarsın olmaz Ayakta <gülüyor> Çünkü diyafram senin için önemli Diyafram benim için vazgeçilmezdir Doğu devrim Özdemir demiş ki Değerli arkadaşım Fahir çekimsiz ortamda hamilelik gerçekleşmiyor Kompil orada yapmak gerek Uzaydan sevgilerle Nasıl olmuyor ya Gerçekleşmiyormuş. Ya doğru. Tamam. Tam. Şimdi ben şey uzay hamile mi kalınamıyor? He, uzay mekiklerinde düşünsene böyle havada mesela su döküyorlar böyle ping sağdan soldan gidiyor ya öyle şu anda doğru dedi doğru mantık. Yani Mars'a kadar beklesin onlar da canım. Önde ilişkiyi geliştirsinler. Yerçekimine yakaladıkları anda Allah graviti diye. <gülüyor> Allah graviti. <gülüyor> Bu arada e, programda geriye doğru gidiyor gibi olacağız ama e, dinleyicilerimizden gelen twight'lar var. Tabii. E, programımızın başında e, şeyi konuşmuştuk Ege. E, sen arabanda e, kendini dinlerken. Tikirlerinle baş başayken. Jamaikalı bakan e, Bikinili fotoğrafını paylaşmış Instagram'da. Jamaika'da da olay olmuş bu. Aman efendim nasıl paylaşır? Yok efendim nedir bu bu ne bu nasıl bir ciddiyet? İzmir ne hale geldi. Falan, ne hale geldi falan diye ee, Türkiye'den bakan soyunsa sen rahatsız olur musun diye konuşmuştuk. Ee, zaten zamanda soyunmuş, hiç hatırlamadık biz onu. Bak direkt görmüş olmama rağmen ben de hatırlayamadım. Esat Fıratlı oldu mu? Ee, Esat Fıratlı oldu dedim. Esat Kıraçlı oldu. Esat Kıraçlı onu ben, ben suyun içinde hatırlıyorum de suya girerken yani, de soyunuyordu Ben de Esat Kıraçı'yla Kıraçı beraber Instagram'da hatırladım. koyduğum fotoğrafı var Kürşat Düzmen de muadili aynı Kürşat Düzmen evet. evet Kürşat Düzmen'in foto fotoğraflı hali de var Ama onu tamam cem, erkeklerde Zaten hani o şey fix. Gerçi çok uzun süredir de bir bakonun mayalı Görmedik yani ne yalan söyleyeyim İnsan hasret gidiyor Böyle Jamaika falan olunca tabii bakalım mayolu görme derdi olan insanları da ben Bakanlar bizi hiç mayolu <gülüyor> görmedik efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl demokrasi? <gülüyor> Böyle demokrasi dostlar başına. Neyse madem e, Jamaika falan dedik Buyurun. yakınlarda bir yere de gidelim Hindistan'a. E, Hindistan'da yakın. Depak Singh e, (parantez içi 72) ineklerini yemlerkene yere yığıldı. Hemen baktı köyün necisine gittiler. Orada şimdi inekler Muhtar. kutsal değil mi? Yemliyor zaten bir şey yapmıyor. Daha ya, ibadet anlamında mı? Yok. Niye inek anlamında? besler ki insan Hindistan'da? E ne yapsın aç mı kalsın inekler? Kutsal. E kutsal da takılsın kutsal kutsal. Ne, <gülüyor> kutsal kutsal gezen inekler. Yani kesmeyecek, yemeyecekse sütünü de kullanmıyorsa. Ya kesmeyecek de saygı duyuyor zaten. Sen saygı duyduğun insana bizde nasıl Hayır, yemek ver? saygı verin? duyduğuna bir tane inek al o zaman. Hayır yahu sen saygı duyduğun bir insana yemek vermek senin için bir şereftir ya. İneklerin Şölenler, değil o zaman. Bir takım ineklere. Bir takım ineklere besleme yapıyor işte adam yemliyor onlara bakıyor falan filan. O esnada yemlerken yere Hı. düştü. Neye gideceksin köydesin. Yine inek mi yere düştü? Yok adam yere düştü. İnek ayakta. Adam mütehrik. Adam adam Hindistan'da inek beslerken adamın yere düşmesi haber değil. O bir, zaman inek yere yani düştü. Yani yere düştü ve hareketsiz kaldı. Bunun üzerine hemen köyün Muhtara necisine gitti. gittiler. Veterinere mi? Veterinere köyün muhtarına değil. gittiler. Muhtar dedi ki... Din adamına mı? Din adamına değil. Köyün değil doktoruna gittiler. Doktoruna tamam. Doktor Baytar. dediğim... E, Baytar da değil. Köyün aslında büyücüsü. Hı hı. E, klan sisteminde. E, neyse köy doktoru dedi ki... Kusura kalmayın yapacak bir şey yoktur. Ne yapacağız? Bunu gömeceğiz. Efendim Hindistan'dayız nasıl gömeceğiz? Yakacağız dediler. <gülüyor> Pardon yakacağız. <diye. gülüyor> Bunu yakacağız dediler. Çünkü o, Hindistan'daki laf öyle mi? Tabii, Ortada bir cenaze var, var. El birliğiyle, el birliğiyle yakacağız. yakacağız. <gülüyor> Ondan sonra adam yakılacak ve külleri savrulacaktı Bir de onun savurma merasimi var. Hı -hı. kül savurma merasimi. Neyse yakma töreni. Yakmaya geldiğin iştenler de savurmaya kalamadılar. acelesi vardı. Neyse odunları dizmişler güzel ver odunu ver odunu bütün köy halkı adamı da yakmaya nasıl bir heveslilerse Allah son Allah. görev son görevlerini ifa ediyorlar vermişler odunu vermişler odunu tam kibriti çakacakken kling Allah diye uyanmış mı? <gülüyor> Allah diye uyanmış <gülüyor> ne oldu demişler ne oldu adam mı uyanmış adam uyanmış hemen hastaneye kaldırmışlar Bu da anı Keşke birisi. o hastaneyi başta düşünseydik demiş adam <gülüyor> Valla hakikaten ya ama köyün doktoruna da güvenmeyip kime güveneceksin Ege yani seni adam ölü ilan etmiş. Seni lord ilan ediyorum. Seni ne, ölü ilan ediyorum. Aynı zamanda oduncuysa... ...hemen bir, benden böyle bir 5-10 çeki odun alalım da adamı Güzel yakalım diye. yakalım diye. Doğru söylüyorsun. Ekiş olarak odunculuk da yapıyor. Hindistan'da çekidir çünkü odunu şeyi. Ölçü evet. birimi. Hayır. Doğru dedi. Adam. Tabii doğru. Hindistan'da çeki, İngiltere'de pound. <gülüyor> İki pound odun alacaktı. Teşekkürler. İyi lendi. miymiş yani şimdi adam? İçimiz Maşallah, rahat olsun mu Fahir? Maşallah gibiymiş. Gelmiş köyün alayını yakmaya kalkmış. Siz beni nasıl yakıyorsunuz Line diye. Ben yani hakikaten çok bozulacağı bir şey ya adamın. Valla hakikaten ya. Taşın, ne kadar heveslilermiş Yok muymuş? Bir seveni falan. Şey, inekleriyle mi yaşıyormuş? Başka kimse yok muymuş? Inekleriyle. İne bir ineğim var bir de ben. Hatta adam ölmüş bir kere Hindistan'da kimsesiz bir adam varmış inekleriyle. İnekler gözünü yemiş. Gözkün bulunamamış. Uyanırsın ya gözünü yerken. Öldükten sonra. Öldükten sonra yemiş. Yedili kadının aynısı inekli adammış. Hindistan'da böyle vakalara sıklıkla rastlanır Oktay. Hı -hı. Evet Çok Hindistan'dan korkak. sizi başka bir yere götürüyorum. Hong Kong'dan Hindistan'da onu sevgilerle. Ee, Hong Kong. İster misiniz Hong İster, Kong'u? İsteriz tabii ya Hong Kong'u severiz. Hong Kong'dan haberlerle devam edelim. Ee, Hong Kong'umuz biliyorsunuz adeta dünyanın ne merkezi? Ne merkezi? Ee, ne merkezi? Olabilir? Cazibe cazibe değil. Cazibe değil. değil. değil. Ne merkezi? İzim mi? Dizim? Değil. Ticaret. Tartışma, ticaret. Ticaret tartışma dedin. Mı? Yok yok. Tartışmalı çünkü Hong Kong. Münazara dedin. Değil. Değil. Ya, ee... Deyince ticaret neyle yapılır? Çin, Çin yemeği, yemeği mi? Hayır. Bak, Çin bak, yemeği. Bak, Çin yemeği mi? Değil. Finans merkezi finans mi? Finans merkezi. Ha. Çin yemeği de doğru ama finans merkezi. Çünkü Hong Kong'umuz güzeldir tabi ee, tabii ne yapıyorlar? Finans merkezi olunca gelsin Sabah, paralar, gitsin paralar. Finans, finans, finans, finans, finans. Finans neyle oluyor? Parayla oluyor. Neyle taşıyacağız bu eee çanta. paraları? Bon çanta. Çanta. Büyük, büyük düşük. Bavul, bavul. Büyük düşük. Ayak sırt çantası. Kapı, sırt, bak daha büyük düşün. Ayakkabı, çikolata. Arabalan. Arabalan. Araba Arabalan. Araba. Daha doğrusu araba da değil, kamyonlar var. Bizde nasıl böyle şey var, şehir içi ulaşımda bakıyoruz bazen, görüyoruz. Nakliyat evet. kamyonları, orada da para nakliyat kamyonları. Tamam. Vızır vızır, e kalabalık, kaos, Evet, trafik. Hong Kong'un trafiği nasıl yapıyorlar trafiği var Sürekli köprü trafiği oluyor Hong Kong'ta. Ay <gülüyor> evet, resmen sanki Hong Kong bir köprü üstüne kurulmuş da sürekli o köprünün üstüymüş. Üstü, bir üstü, de yani, üç, yani üç, finans merkezindeyiz. yarım saat araba gecikti. Dolar değer kaybettik. Orada yüzde bir nokta hesabı var. bir şey kaybettik. o. Gitti. Milyon dolarlar. Milyon dolarlar. E ne yapıyorlar? Vızır vızır gidiyorlar. Tabii trafikte de daha bazen istemsiz olaylar yaşanıyor. Bir, ne olmuş? E, para kamyonu sen devril. Para değil. kamyonu. Evet. Bizde nasıl yumurta kamyonu devriliyor? Karpuz kamyonu devriliyor? Arı, Arı kamyonu. kamyonu. Bak diyecek dedim. <gülüyor> üçüncü de çünkü. Üçüncü en de, korkunç şeydir çünkü. Arı kamyonu devriliyor falan filan. Orada da para kamyonu devrilince ortalığa Dolarlar, dolarlar, dolarlar. Hong dolarlar. benim bildiğim kimse yüzüne bakmaz. Nasıl Vallahi yüzüne bakmaz ya? Yüzüne bakmamışlar zaten direkt. Hop, bütün trafik bir anda lap Durmuş. lap lap lap. Herkes yardımcı olalım arkadaşlar el birliğiyle diye. <gülüyor> ne kadar yani. bir para da almış Fahir? <gülüyor> 2 milyon dolar. 2 milyon doları çevre Arapçılar almış. En son şoförü de yiyip gitip yollardan lastikleri alın mi? kış lastiği bunları, bunları da bırakmayın demişler. Bu aralar keşke bir Hong Kong'da olaydık. Ya. 2 İki milyon, milyon dolar saçılmak için çok şey bir para ya. Az mı? Büyük bir para. 2 milyon dolar nasıl saçılıyor? Şöyle bak yapayım. Üstümde de nakit çok fazla yok. Oktay sana temsili bir 10 lirayla bir arabalar, yapacağım. Bir şeyleri arabaya direkt şeyleri mi, banknotları mı yüklemişler? Yok mu bunun bir kasası kutusu bilmem nesi? Olur mu Oktay ya? Kazada şey... kutu da devrilmiş. Kutular Aa, O da patlamış. O da patlamış. Nasıl bir kazaysa artık. Hepsi de Beğit toplayamamışlardır onu. Gerçi Hong Kong kalabalık yani. Vallahi. El birliğiyle toplamış olabilirler. Valla el birliği. 27 kişiyi yakalamışlar. 27 kişinin üstünden 1 milyon dolar çıkmış. Bir şey diyeceğim. Suç mu ya yola saçılan parayı toplamak? Efendim biz de demişler şey bunlar benim kendi cebimde vardı. Onunla karışmış. Suç deme. mu? Suç tabii. Yok suç olmayabilir. <gülüyor> yani bilemiyorum yani ne, siz ne diyorsunuz ben çok tereddüte kaldım havada abi. paralar uçuşuyor para... yerde su birikintisi var sen havada kapmazsan suya düşecek falan filan yani yazık. Toplamışlardır orada bir yarım saat 45 dakika nereye vereceğiz diye beklemişlerdir. Neyse ben sonra uygun bir yere Yedli Emine e vermek üzere teslim etmek üzere ayrılmıştır. Herkesin işi gücü de var. E 27 kişi yakalanan 27 kişine. Onlar, Onlar şoförü e yiyenler galiba. <gülüyor> galiba evet ya. <gülüyor> Niye yediniz demişler ya. <gülüyor> ya. Herkes paraları kaptı. Biz parada da kalmayız Biz bekleyince ortadan... yarım saat 45 dakika içimiz ezildi. Biz de şoförü yedik. E açıklamaları böyle. Neyse bir milyon dolar hala kayıp. Eee ne değerler ya işte bizde de böyle para kamyonları olsun istiyorum ya böyle yardımcı olalım arkadaşlar bir el ele verelim çünkü sonuçta 27 kişi diyarda bir 27 50 kişi düşün 50'ye bölün 2 milyon doları 30 50 40 bin dolar civarı bir para güzel para yani Yeri geliyor bir gece de harcıyoruz. Ben zaten şeyde değilim meblağda değilim de Güzel bir şekilde değerlendirilir ben, Havadan gelmiş para tam anlamıyla. Ben yani. hala karar veremedim Yola saçılan parayı toplamak, toplamak suç, suç mu Ali. Gerçi bak orada trafiği aksat Çünkü arabadan inip topluyorlar değil mi evet, o, on, Oradan ceza inmişler evet, Trafik aksatmaktan O arabayı in, durdurup şey yaptığı için Parayı ceza. topladığı en için En ağır o, şekilde hepsine şey 200'er milyon dolarlık ceza kesilmiş <gülüyor> Herkese havadan paralar yağsın Dileyelim böyle bir güzel tatlı hayallerle devam etsin Reklamlardan sonra beraber seviyor sonu severler. El King X's and O's. Odan sabahlar. sabahlar. Modern sabahlar. sabahlar. Radyo sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9.32 oldu saat ve son dakikalarımız yarışma heyecanıyla geçecek. Yarın tatbikat sahnesinde gösterim var artık. Bunu herkes az çok kalas boyu kadar kafalara kalktık. Yani nasıl bir bir adam kalas gördüğü zaman 3 3,5 metre diyorsa, beni gördüğü zaman da 3, 3 yok o kadar diye 26 27 aralık diyor. 27 aralık saat, saat 20.30'da aman kimseciklere söz vermeyin diye konuşuyorlar. Biletler May bileti ama bir e, şanslı dinleyicimiz belki bugün May bileti hiç girmeden sadece 210 30 30'u arayarak veya Et Modern sabahlara cevabını göndererek Havadan 2 kişilik bilet kazanabilir. Ee, bunun müjdesini verelim ve yarışmamıza geçelim. Biraz aslında yarışmadan ziyade bize fikir verecek dinleyicilere ihtiyacımız var. Hem kendileri hayal etsinler hem de hayallerini de paylatsınlar. 2015'te bir enstrüman öğrenseler ne öğrenmek isterler diye soruyoruz. Evet biz burada bir takım şeylerden bahsettik ama az önce yaptığımız genel editorial toplantıda. Hepsinin çok zor olduğu. Mutfak konuşması değil biraz havalı konuş editorial toplantıda. Mutfak <gülüyor> editorial desek. Ee, tamam mutfak editörü toplantısında aldığımız karar neticesinde ben kanundan vazgeçmek durumunda kaldım. 50 yaşını geçtikten sonra e, kanun öğrenmem. E, meğersem çalamıyormuşum. <gülüyor> çalamıyormuşum. Onun zaten yasa gereği mümkün değilmiş. Ben neye yöneliyorum? Davula yöneliyorum. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. İrem Hanım hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İrfan Bey. <gülüyor> Buyurun benim. <gülüyor> Allah'ım mübarek gün Hala ismini ezberlenmemiş. Neyse. Neyse. Ne yapıyorsunuz? Biz Yapıyoruz. de neyse diyoruz. İrfan Bey buyurun. <gülüyor> Kahvaltı yapıyordum. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Ne yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne var kahvaltıda? Sirkeli maydanoz var. Ne var? Maydanoz Sirkeli maydanoz salata böyle domatesli falan. Akşamdan mı kaldı yoksa sabah kalkınca mı yaptınız? Yok biz ailede hep böyle bir salata yeriz. Sirkeli maydanoz ilk defa sorunun mi? cevabı olmadı. Ailecek, Teşekkürler. Ailecek böyle yer izliyoruz. Yani sabah. Yani, sabah yapıldı. Bu arada Sebab. ben e, bilet istemiyorum. Geldim geçen gösteriyi. Birinin hakkını yemiş olmayayım. Saat erken diye aradım. Hı -hı. Farklı biri kullansın yerimi. Ben santur çalmak isterdim. Ne? Santur. Santur evet. Santur. Onu hani bana bir açıklayabilir. Ha, hangisi o ya da yerde böyle hipi tarzı arkadaşlar çalıyorlar ya. dibili bili bili biliydim di biling di Evet. Hani, değil. Evet böyle elimde bir tane. E, zopayla. Penat e, pena tarzı bir şeyle çalıyor. Yok zopu. yok zopa zopa zopa. Onun asla zopadır. Biz evet, de ailecek evet. o zopayla çalarız Koto koto diye de bir şey vardı değil mi? Onu duymadım. O sinta santur işte kavun bir de koto diye bir şey Arapların çaldığı galiba Ah şey var kün var senin dediğin kün tek. -tek de karate hareketi gibi geliyor bana Aa, ama yok yok küntek tek çok. Sağ güzel. olun efendim görüşmek evet. üzere. Sağ <gülüyor> Neyse <gülüyor> eralda maydanoz tam sıradada maydanoz gibi yani kaçtı <gülüyor> ya sirke kaçtı ya maydanoz çünkü başka bir açıklaması olmaz <gülüyor> kahvaltıda sadece sirkeli maydanoz yemek yani bana biraz şey geldi. Zeynep Hanım demiş ki yan flüt öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Hazırım demiş. Köle olmaya da yan flüt öğrenmeye de. Ee, Damla Hanım demiş ki küçük parmağı kaldırmak suretiyle çalması öğrenilebilir. Ney? Arp. Arp. arp, Ay, arp çok güzel enstrüman. Ay. Çok havalı. Arp çok güzel. O da ama çok iri bir yeddi. enstrüman. Bir çok de ve de şey yani. arp yapıcısı arp, artık zanaatkâr ne deniyor arp yapıcısına? Arpish. Arpish. <gülüyor> Arpiş çok az kaldı hakikaten. Arpır deniyor. Arper. Ben. O yurt dışında Arper, ülkemizde Arpiş. Old Student şöyle demiş, Ubuğa! der susarım. Sonra da su içerim demiş. <gülüyor> of. İsmini beğenmiş değil mi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Güneş ben. Güneş Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çalıyor musunuz bir enstrüman Güneş Bey? A denedim olmadı. Olmadı. Ne denediniz? 2015'te bir şans daha vereceksiniz o zaman. Yan flüt çalmayı dinledim. Hı -hı. Gerçekten hiç başarılı olamadım. Ses çıkaramadınız mı? Peki kendi kendinize mi öğrenmeye çalıştınız yoksa ders aldınız mı birinden? Yok ders aldım. Hatta iyi bir e, hoca da bulmuştum konservatuvardan. Kaç ders aldınız? Yani kaç, saat, İki. kaç kere gittiniz? Aşağı yukarı 10 saat ders aldım. Ondan Oo. sonra sen çok da yetenekli değilsin dedi bana. Hoca mı dedi artık ne yaptıysanız <gülüyor> yani... Oluyor güneşi ya, yavaş yavaş düşüyordu. oluyor falan. Parasını falan veriyordunuz değil mi öğrendiniz Veriyordum veriyordum. Düşüyordu veriyordum. dediğiniz nasıl ya o, o kadar ağır bir da değil? Ağır değil ben çaldıkça ellerim uyuşuyordu ondan sonra flüt düşüyordu. Hmm. <gülüyor> Sizde dolaşım bozukluğu var. <gülüyor> <gülüyor> yani tamamen ondan kaynaklı. o <gülüyor> kadar... Yani bu kadar, çok kasıyordunuz o zaman kendinizi. Zaten uyarıyorlar bir enstrümana başlamadan önce doktor Ka kontrolünden geçin. Ama bir de kasmayın tabii yani biraz gevşek bırakmak lazım. Siz böyle mi çalıyordunuz? Yani... <gülüyor> <gülüyor> Yok çok da kasmıyordum ama yani hani böyle hızlı bir şekilde öğreneyim istiyordum olmadı. Olmadı. Peki yeni bir şans verecek olsanız yeni bir enstrümana hangi enstrümana şans vermek istersiniz? Ee, bir tane enstrüman görmüştüm Amerika'da, Montana'da. Hmm. Çalan adam da çok mutluydu hani İsmini bilmiyorum tarif edeceğim. Hı -hı. Çiğ köfte leğenini alın. Evet. Göğsünüze takın. Tamam. <gülüyor> ters çevirin. Ortasından evet. bir tane ip geçirin. 1,5-2 metre kadar. 3-3,5 da olabilir. <gülüyor> Çok güzel tamam. gidiyorsunuz. Evet. Süper anlatıyorsunuz. Ee, ona bir tane ipin işte, çiğ köfte leğenine bağlı olmayan tarafın ucuna bir tane ip bağlayın. Hı. Tamam bir saniye bağladım. Tamam. tamam. Ee, şey... İşte çiğ köftelerine bağlı olmayan ucun, ipin ucuna bir tane sopayı bağlayın. Evet. O sopayı da çiğ köftelerinin kenarına koyun. Tamam işte bu şey ya kontür basın Davun davun davun davun diye çalınıyor değil mi? Fakir resturmanda. Evet, o o sopayı o sopayı işte şey böyle hani e, çekip ipi gerdirip gerdirip farklı tonlar elde ediyor ediyordu. Gerdir daha. gerdir diyorsunuz. O sopanın boyu ne kadar bu arada Güneş Bey? O işte o da iki buçuk üç üç buçuk metre <gülüyor> civarında bir. İki sopa. buçuk biraz yani, kısa oldu gibi geliyor. İki buçuk geliyor kısa olur da üç kalı üç buçuk iyi. Sağ olun boyuna bağlı üç üç buçuk ideal bence. Peki sağ olun Güneş Bey görüşmek üzere. Görüşürüz. Ee, Kenan Bey demiş ki Digiridoo nefes açar. <gülüyor> Aa çok güzel. Digiridoo'yu da taşımak zordur ya. Ya herkes niye böyle kallavi enstrümanlara yöneliyor? Ali Bey demiş ki Stradivarius. Buyur. O Marka da... veremiyoruz. Marka biz. veremiyoruz yani. Ama o artık markadan Olur öte bir canım, şey. Olur öyle şey. Keman. Onu Keman. anladım. Buyur dediğim o yani. Marka veremiyoruz canım. Sen ilk önce Çin malını çal. Ondan sonra Stradivarius çalarsın. Zaten gelir sana. Ben burada Ferrari Kemancı... diye konuşuyor muyum? Kemancının Hayır ben burada Ferrari dedi. diye konuşuyor muyum? Konuştun az önce. <gülüyor> i̇ki kere konuştum ben. <gülüyor> onla... Ondan sessizlik oldu. Yani o yüzden marka veremiyoruz. Flütten başlayalım gerisi gelir demiş Pınar Hanım. Ondan Blok sonra Früt'ten Görkem başlarsan... Bey Külernet demiş. Hemen Görkem Bey ile şey yapalım. Biz belki beraber iki kişi olursa belki. indirim olabilir. <gülüyor> özel derste bir şey olabilir. Mızık aldım onu deneyeceğim demiş. Litar Aa, yani. Bak mızıkada güzeldir. Mızıkamız güzeldir. Teremin diyen var. Tereminli. O ne teramin ya? Oy teramin duydu anı demiş. Teramin ni İnsanı delirttiği için teramin ne gideceğim ben demiş. Tereminin ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben hiç duymadım Bana insanı. bir ilaç ismi gibi geldi. Hmm. Krem tipi bir enstrüman mı? Oralarımıza teramin sürüyoruz ondan sonra rahat ediyoruz. Hmm. Oktay şeyleri. Dağıldı. Twight'lere dağıldı. Tipini bulabilir miyim diye. Tipini bakıyorum. mi? Tereminin tipini mi? Hmm. Bana teraminin... Baba Zul, da varmış. Var. İstedikleri enstrümanlar şey. Bak mı, obua falan filan. Çalmasan ya, tamam. da evde güzel duracak bir enstrüman ha, bir anladım. kenarda. Ya yani ismi de bu. Obua, şey. ha -ha. obua. Hayır yani böyle herkes şeyden de ne, ne piyano falan den bir onu anlamıyorum ben. Hani böyle şey ne çalıyorsun sen? Bahar Bağrucu demiş ki kanun, kanun 50 yaşından sonra mı öğreniliyormuş? Tek öğrenmek istediğim enstrüman. Evet Hı -hı. biraz daha bekleyecek Bahar Hanım. Yani Hı. bir 15 sene kadar daha beklemesi gerekiyor. Ve Vuh. sansür uyguluyoruz Twitter'in diğer kısmına. O derece. E bence en güzel enstrüman ıslık demiş Erhan Bey ıslıklı şarkılar unutulmaz demiş bak o da doğru, doğru. Aa, eskiden, Beynel, esk... yani. Olur mu? eskiden bilenler bilir hatırlayanlar da vardır muhakkak Mustafa Hadide de <gülüyor> bir de ıslık aslında kolay çalınan bir şey değil ya hepimiz böyle diye çalıyoruz da bir melodiyi böyle dudaklarını büzüştürüp bir uzun saniye o da hemen bir ıslık üstadına ben dönmek istiyorum. Ben çok güzel çalamam mesela. Sen desen o zaten. Mi? Sen mi ıslık ustasısın? Oktay. Bir kişi daha var ya <gülüyor> abi. sen niye Oktay'ı? Aa doğru ya. Şöyle bir Sen sen reklama geçmeden önce. Hakikaten üstat mı diyorsunuz yani? Ya, ya üstat deriz biz hadi aramızda ya. ya. Vallahi şu bazen paraganda... moruk deriz bazen üstat deriz. Hayır, ne haber hayatta... moruk biraz çalsana. Hiç hayatımda almadığım iltifatları alıyorum ve gerçekten değil galiba. Hadi Oktay hadi. Reklama giderken çal onu. Şu bizimkiler Kapıcı Cafer'i evet. çal. Yan yanlamasına ıslık mı Diklemesine ıslık mı? İstediğin gibi. Sen böyle varyasyonlu bir şeyler eder. yap. Tek eder. Yani eee istediğin, eder ıslık. Istedi i̇stediğiniz şarkı yanlamasına ıslıkla daha Tamam şimdi. yanlamasına ver. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Eee Hesam ben. Hesam bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne hoş, yapıyorsunuz? Hoş İyi uzun bir zamandır Türkiye'de olmadığım için sizi dinleyemedim. Aşk olsun neredeydiniz ee, bir Avrupa bir şey, Avrupa dediniz e, Avrupa genelinde miydiniz? E, genel evet yani öyle, öyle. E İki tane Can... yer söyleyin de canımız çeksin. Avrupa'da bizim gitmek istediğimiz birkaç yer var. Arnavutluk mesela bunlardan biri. Gittiniz mi? Have you ever Arnavutluk? E, yok Arnavutluk'a gidemedim ama İtalya'daydım. İtalya'daydım. E, yakınmış. Aynen. Yakınmış olsun orası da sayılır. Ne enstrüman Hayır. çalmak istiyorsunuz Hasan Bey? Valla ben saksafon isterdim. Saksafon. Hmm. Evet. O da havalılardan bir tanesi Onun ama. Onun birkaç tane şeyi var değil mi? Saksafonu. Altosu var, tenoru var. Altosu, Altosu var. var, tenoru var tabi. Altosu ile tenoru var. Bası var. Siz hangisi en iri olanlardan mı yoksa böyle ufak tefek şey, cazgır seslerden mi istediniz? Yani caz evet düşünüyorsak alto veya alto, tenor. Alto işimizi görülüyoruz. Alto ya da tenor alto yani. Altosu ile bütün saksafonlar bizimdir. Kolay gelsin Hasan Bey ama ihmal etmeyin çalın. Sağ olun teşekkür ederim. Tabii, tabii. Tamam, çalışacağız. Çalışacağız. çalışacağız, çalışacağız. El birliğiyle çalışacağız. Oktay Bey, isterseniz bir ıslah geçirmek ister tamam. esam ve hoşçakal. Tamam öyle vedad edeyim, yanlamasın aslakla. Evet. Geliyor. Oktay Bey'den yanlamasın aslak. Biraz hazır, birden oldu. Ağz açma yaptı. diyafram kullanılır çünkü <gülüyor> ıslık çalarken. E, <gülüyor> e, e, gireydin e, ya adamı ıslık ıslık Anadolu diye bir albüm ben gözümle canlandırdım da çok güzel ha, ha, diye böyle nefeslerle falan çünkü öyle Antin contin işlerde bir <gülüyor> mesela bir ıslık tekniği de şeydir e, şey yaparak dışarıya vererek e, nefesini dışarıya verdikten sonra çalarsın. Ha, mesela. Uf. Yani yayında anlatmak çok zor tabii. Bunun <gülüyor> için mı? özel ders vermem <gülüyor> lazım. O zaman editorial toplantı diyorum. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oktay Bey! Oktay Bey vakitsiz yaptık görüşmemizi ama yine bir birinci en azından buradan şey yapacağız herhalde ya. Aktı aktı. aktı. aktı Cevaplar Cevaplar bir şey, aktı. Bir şey so de. soracağım. Ben burada yani şey miyim? İskele babası mıyım? Oktay Bey, Oktay Bey, Oktay Bey, Oktay Bey, Oktay Allah Allah. Bey, Oktay Bey. Portatif bilgisayarına ha, ondan baksın ötürü. diye söylüyorum. Şey Durumumuz yok, bütün varımızı yoğumuzu Oktay Bey'e akıttık son yani. son cuması her şey gerilim oluyor. Sevgili dinleyiciler, yarınki gösterim için bir şanslı kişiye iki kişi. vereceğiz. Şanslı mı? Tırnak içinde? Tırnak içinde şanslı Hı. kişiye. Ama eğer siz yarışmaya katılamadıysanız veya katılıp da isminiz duyurulmazsa may biletten kendi davetinizi kendiniz kazanma şansınızı Evet. Bir de yılın son cuması olduğu e için kendinize bir ödül verin. Kendinize Doğru, bir Allah, en güzel yılbaşı hediyesi. Kendi iki kendinize daveti. Bazıları diyor ki efendim ben giderim o paraya ben Milli Piyango bileti alırım. Bayağı... Kimse öyle düşünmüyor. Milli Piyango bileti alırım, köpek gibi Ege'ye gelirim, salonun oyunluktasında oynatırım diyor. Yani istersem evime çağırırım o zaman. Parasıyla değil mi kardeşim? Wow, umarız kazanırsınız. Çünkü onun için <gülüyor> güzel bir tarifem var. <gülüyor> valla evlere tamam. kaça gidiyorsun Ege evlere temizlik için mi yoksa düğün <gülüyor> sünnet ayrı partiler ayrı yani mesela bekarlığa şey... vedada mesela danslı bir şey yapıyorum o ayrı bekarlığa vedada ne yap kaça gelirsin bekarlığa vedaya genelde aynı şeyi yapıyorum ve kıyafetler değişiyor tamam kaça gelirsin para bana söyle 400, 400. TL değil mi ama bunun için tabi yol yemek falan yok anladım Biraz Twitter okuyalım mı siz pazarlığınızı <gülüyor> yayından sonra yapsanız Twitter, Tamam ya ben sanki okuyamam. eve çağıracakmışım gibi hissettim de Ben bunu bedavadan getirtiyorum mi? eve <gülüyor> Yani hiç öyle para vermiyorum yani Aras Öyle Türkeli ha. demiş ki bas gitar parantez içinde e, dedi içimdeki rakçı genç kız demiş. Aa ben de bas gitar istiyorum. Ya ben bilemiyorum hep ya bak bas gitarı benim de canım çekti. O zaman dur biraz belki bu, bu, bak ut demiş mesela Burcu Hanım. Pas. Ut ama eşlik edecek kanun da lazım. Ne çalıyorsunuz? O, aa, bana ben bir... kanun çalarım benim de ut çalar mesela ne güzel. Eski bir Osmanlı hanımefendisi bım bırı bırı Ondan sonra Will demiş ki e, cura isterim demiş. Cura. Cura. Çok küçük. Cura deyince benim aklıma tek bir şey geliyor. Ya, Bahar yani. Akçura. <gülüyor> Başka da bir şey gelemedi. Çok küçük bir yerel flüt demiş. 3 3,5 cm'de olabilir. Ben anlamadım. Ya Jura ya flüt mü? Ya yok yok. Cura'nın boyu 3-3,5 metrelik yerel flüt diye He. bize tanımlamak gerekirse. Yerel flüt nedir anlamadım ben onu ya. Oo, Ege Bey bakıyorum grilere belenmişsiniz. Evet vallahi salonu doldurmuşuz Şurayı şanslı dinleyicimize düşünüyorum. En önden. En önden seyretsin. Ha ben. onu da ayarlayabiliyor musun? Hı hı. Her şey ayarlandı Oktay. Ondan Kompitar. sonra bir de e, obua diyen var Mehmet demiş. Ondan sonra barış demiş kanundan kaçılmaz demiş. Onu, kanun, kanun namına hakikaten demir parmaklıklar arkasında Var, Kanun sonra. namına. Ben, ben radyoya bir espri yapmıştım. Kanuna kaçılmaz diye. Aa olur mu? Hapse düştük. In the Name of Love diye geçer. Ee, Türkçemize Babam için diye de sinemalarda gösterilmişti In the Name of Love. Beril Hanım demiş ki tuba çalmayı öğrenirdi. Tuba demiş. mı? Hı -hı. Aslında Beril Hanıma değil de Tuba isimli bir hanımefendi olsaydı çok güzel tuba çalardı. Topa Yanımda güzeldi. kolayca taşıyıp çaldığımda kızları etkileyemediğim alet kalmadı. 2015 boş geçilecek demiş Doğu Devrim Öztemir. Siz bizim personelin nasıl güzel kaşık çaldığını biliyor musunuz? Hadi canım. Of. Tahta kaşıklarla mı? Maalesef demir kaşıklarla çaldılar da. Şarşamba gecesi biz temizlikten sonra bir küçük bir eğlenti tertip ettik de. Geç saat diye sizi... Aramadım. Bilmiyorum Hadi ya, hiç, hiç bilmiyorduk ya. Ben de dım dım, bilmiyordum. Dım dım yar. vuy vuy vıy da vuy vıy yar. Yoksa müziği müzik kaşıklarla mı yapıldı? Yok yok müzikli. Yok, müzik çalındı. Ondan sonra bir anda baktım kaşıklar çıktı. Ve ben böyle şak şak şak şak, şak, şak diye. Kaşıklar değil takımlar onlar. Takımlar çıktı. <gülüyor> Biraz esnaf ağzıyla konuş. Hakikaten güzeldi yani. Müzik hmm. candır demiş Hasan Bey. Ondan sonra da... Daha... Çok okuyamadık ama Sigara paketi jelatini Sigara içmeyi önermiyoruz Sigara sağlığa zararlıdır Ama jelatiniyle onu şeyin üstüne geçirirsen Tarağın üstüne güzel de bir enstrüman olur Hobbit ve Lord of Rings maratonu yapıldıktan sonra F'leri özendiğim için arp öğrenmek istiyorum Demiş galiba Cisil Bir şey sorabilir miyim bu dişlerin ağzına konan bir şey oluyor ya Böyle şey yapıyasın ya Jewish Arp diyorlar ona Jewish Arp Teşekkür ederim. Bir de şey var dişlerin yani. arasına koyup e, kuş sesi çıkardığın şey var. Biz bir daha şey okul, okul, okul, çıkış, okul, okul çıkışında okul satılan mensur <gülüyor> var. Okul çıkışı veya konaktan kemer altına geçerken üst keçidin dibinde dururdu adam. Bir de alt dudakla üst dudak arasına böyle bir tane kürdan koyuyorsun. iki ucu sivri. He. Orada öyle konuşuyorsun. <gülüyor> ne bir daha söyle. Alt dudakla <gülüyor> üst dudak arasına böyle iki <gülüyor> Aşık bir... atışması <gülüyor> <atışmasını> üst modelinden <gülüyor> bahsediyor. <gülüyor> Bazı harfleri söyleyemiyorsun ya dudaklar bitişmediğinde. Handikaplı atışmalar onlar. Handikaplı atışan. Mesela P diyemiyorsun. Cura en küçük ne sazdır. En küçük kaval sipsidir efendim demiş ee, Kenan Bey'imiz. Doğru demiş. Ne doğru diyorsa demiş. Kenan Bey doğru demiştir. Kabul buyurun. Bize. Altına imzamızı atıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Hadi Oktay yine Bey. valla şiddet gösterecek bize. Ben valla artık dayak yemekten, Fulya'dan şiddet görmekten gına gına gına gına Tamam. Ne oluyor Fahir Bey? Gına geldi. Ee, yine Kurra mı? Çekiyoruz. O piti piti yapalım. Tamam. Ege hayır, yapmasın ama. Bu sefer ama. sen çek. Tarafsız bir tamam. kişi olarak sen. E, i̇smi de bana hemen söyleyin de tatbikat sahnesine bildireyim. Acil. ivedi notuyla geç. Ege. Acil notuyla geç. Kim çıktı Hayır. A Barış Yanar çıktı. Helal olsun Barış Yanara. Ne demişti Barış Yanar? Bilmem. Sence ne demişti? Kanundan kaçılmaz diyen. Bak görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ve senin şu andaki gösterin önüne geçti. Bir yani çıta öyle bir yükseldi ki bu. Hakikaten şimdi. Sen düşün gerisini. Vallahi Barış Bey tebrik ediyoruz sizi. In the name of love. Yarın end, akşam 8.30'da tatbikat sahnesine bekliyoruz. Ama İsminiz kim... gişede olacak. Gişede mi yoksa kapıda mı? Afiş bastıracağım. <gülüyor> tamam. Barış Yanar hoş geldiniz. Peki otopark hizmetiniz var mı? Otopark hizmetini Oktay yapacak o gece. Bizim Hı. apartmanın şey var ya otoparkı var ya. Evet Oktay. O bizim apartmanın girişinde duracağım ben elimdeki o şeyle jingoya fit fit ben basacağım fit fit. Ben, ben yapayım. Hem uygun oluyor hem de güvenilir sevgili dinleyiciler. Yani. Gerçi nişan yemeği var benim. <gülüyor> Katılacağım. Çok güzel geçiriyorsunuz cumartesi günlerinizi ya. Vallahi billahi biri gösterilerde. Biri ya nişanda ya düğünde ya efendime söyleyeyim sunuculukta. Ulen bir kere de biz esnaflık dışında bir şey yapalım be. Gerilimli bir cuma günü. Kız gününü... <gülüyor> bitirseydin çok zor <gülüyor> olacaktı. <oluyor. gülüyor> Gerilimli bir cuma günü isterseniz yılın son cuma gününü burada yılın son nihayet cuma günü. Hatta yılın son kahvaltısını da çağıralım dinleyicilerimizi ya pazar günü. ...pazar günü olur, şey olursun... ...sanki evine çağırıyorsun... ...böyle şey gibi... ...ya çağıralım... ...ev gibi oluyor Fahir... ...ev gibi oluyor, aynısı... Ya ...gündüz ışığında herkes birbirini görüyor... ...tatlı tatlı sohbetler, espriler... ...böyle zeytinyağı, zahter derken... ...elimizde <gülüyor> Valla Monokul... sayfaları sayfalarını çeviriyor. Kaç yerde Monokul okuyabilirsiniz o? ismi <gülüyor> veremiyorsunuz onu evet. söyleyin de. Veremiyoruz evet. Çünkü alayı bütün dergileri sayman lazım ki maalesef süremizin sonuna geldi. İsterseniz bu esprilerinizi fullya odunla belinize vururken yapın. Ne dersiniz? Hayır bir de ıslatıp ıslatıp vuruyor ya. Ben ona bozuluyorum ya. Bu kızın da te herkesin tekniği var. Ah bak işte. Da da da, da. He. bir gün olacak.